Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Halkının buna karşı verdiği cevap sadece Lut'u ve etrafındakileri şehrinizden kovun. Çünkü onlar çok temiz insanlar. Yanımızda kirlenmesinler." demekten ibaret oldu. Biz onu, ailesini ve beraberinde olanları kurtardık. Yalnız eşinin geride kalıp azaba uğrayanlardan olmasını takdir etmiştik. Üzerlerine öyle berbat bir yağmur indirdik ki, uyarılıp da aldırmayanların maruz kaldıkları, o yağmur, ne fena bir yağmurdu. De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçtiği kullarına. Allah mı hayırlı, yoksa O'na ortak saydıkları şeyler mi? O nesneler mi üstün, yoksa gökleri ve yeri yaratan ve gökten sizin için su indiren mi? Öyle bir su ki,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 daha önce babalarımıza da bu dirilme vaat edilip durdu. Bu, önceki insanların masallarından başka bir şey değildir. De ki, hele dünyayı bir dolaşın da suçlu kâfirlerin âkıbetleri nasıl olmuş görün. Sen onlardan ötürü sakın üzülme ve onların kuracakları tuzaklardan dolayı asla tasalanma. İddianızda doğru iseniz bu vaat ne zaman gerçekleşecek?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 Çobanlar hayvanlarını suvarıp ayrılmadıkça biz suvarmayız. Babamız da hayli yaşlı olduğundan iş bize kalıyor, diye cevapladılar. Bunun üzerine onların davarlarını suvardı. Sonra gölgeye çekilip, Ya Rabbi, bana lütfedeceğin her türlü nimete muhtacım, diye dua etti. Az sonra o iki kızdan biri, utangaç bir tavırla yürüyerek çıkageldi ve,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 Şöyle nida edildi: Ey Musa, Rabül Alem'in olan Allah benim. Haydi, asanı yere bırak. Musa onun çevikçe hareket eden bir yılan'a dönüştüğünü görünce derhal kaçtır. Bir kere olsun dönüp arkasına bile bakmadı. Gel Musa, endişe etme, çünkü sen güven içinde olanlardansın. Elini koynuna sok. Şimdi çıkar. İşte kusursuz, pırıl pırıl ışık saçıyor.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 Musa'nın varlığını iddia ettiği tanrısını görürüm. Aslında ben onun yalancının biri olduğu görüşündeyim ya neyse. Böylece o ve orduları haksız yere ülkede büyüklük tasladılar ve huzurumuza dönüp hesap vermeyeceklerini zannettiler. Biz de kendisini de ordularını da yakalarından tuttuğumuz gibi denize fırlatı verdik. İşte bak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 Şayet Allah bize edip korumasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Vah vah. Demek ki gerçekten kâfirler iflah olmazmış. Ama ahiret diyarına gelince biz orayı dünyada büyüklük taslamayanlara, fesatçılık ve bozgunculuk peşinde olmayanlara veririz. Hayırlı akibet, günahlardan sakınanlarındır. Kim iyilik yaparsa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 İnsanları Rabbine ibadet etmeye davet et ve sakın müşriklerden olma. Allah ile beraber başka hiçbir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun veci, zatı hariç her şey yok olacaktır. Hüküm onundur ve hepiniz onun huzuruna götürüleceksiniz. Ankebut Suresi. Mekki dönemde nazil olmuş olup 69 ayettir. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla Eliflammi. Müminler sadece iman ettik demeleri sebebiyle kendi hallerine bırakılı imtihana tabi tutulmayacaklarını mı zannettiler. Biz elbette kendilerinden önce yaşamış olanları denedik. Allah elbette şimdiki müminleri de imtihan edip, İman iddiasında sadık olanlarla, samimiyetsiz olanları elbette bilecektir. Kötülükleri işleyenler, hükmümüzden kaçıp kurtulacaklarını mı zannettiler? Ne fena hükmediyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı ümid ediyorsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği vade mutlaka gelecektir. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Kim de cihad ederse,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 İman edenleri bilip ortaya çıkaracak, elbette münafıkları da bilip ortaya çıkaracaktır. Kâfirler, mü'minlere, bizim yolumuza tabi olun, günahlarınız bizim boynumuza, yükünüzü biz taşırız, derler. Oysa bunlar, ötekilerin hiçbir günahını yüklenmezler. Onlar, açıkça yalancıdırlar. Ama onlar, mutlaka kendi yükleriyle beraber, başka yükleri de, yani başkalarını saptırmanın ve balini de taşımak zorunda kalacak ve kıyamet günü uydurdukları iftiralardan sorguya çekileceklerdir. Çok önce biz Nuhu halkına elçi olarak gönderdik. O da aralarında bin yıldan 50 yıl eksik kaldı. Neticede onlar zulümlerine devam ederken tufan onları boğdu. Onu ve gemide bulunanları kurtarıp, o gemiyi,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 Allah'ın yaratmayan nasıl başladığını anlamaya çalışın. Sonra Allah tekrar yaratmayı da ölümden sonra diriltmeyi de gerçekleştirecektir. Allah elbette her şeye kadirdir. O dilediğini cezalandırır, dilediğine merhamet eder. Hepiniz onun huzuruna götürüleceksiniz. Sizler ne yerde ne gökte Allah'ın hakimiyetinin dışına kaçarak kurtulamazsınız. Sizi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 göğsü daraldı. Onlar dediler ki: Bizden yana endişe etme, üzülme. Biz seni ve yakınlarını kurtaracağız. Yalnız eşin geride kalanlar arasında yer alacaktır. Bütün yoldan çıkmaları sebebiyle biz bu şehir halkının üzerine gökten bir azap indireceğiz. Biz aklını kullanıp düşünen kimseler için o memleketten aşikar bir ibret vesilesi